Merhaba, Yeni Bir Söz Küçük'ün programına daha hoş geldiniz. Ee, İstanbul Modern'de Çocuk Biyenevi'nin e, güzel ofisinde e, çok sevgili üç insanla birlikteyiz. Hoş geldiniz diyelim sizler de. Hoş bulduk. Ee, bu seneki Çocuk Biyenevi'nin teması değişiyor farkında mısınız? Ee, bunlardan bahsedelim, içinde yapılan atölyelerden bahsedelim diye düşündük ama öncelikle sizleri tanıyalım. Ee, Esra Çelik Kanat ben, ee, Biyene'nin koordinatörü ve kirotörlerinden bir tanesiyim. <gülüyor> Saat eğitimcisiyim. Ben Ömer Kaptanoğlu. E-Yenel -E ve Fotoğraf Atölyesi'nin sorumlusuyum. Tekrar merhaba. E, şimdi öncelikle istiyorsanız Çocuk BNL ile ilgili konuşalım. E, öncelikle bu BNL e, fikri e, nereden çıktı? Nasıl başladı çalışmalar? Dünyada birkaç ülkede ve Türkiye'de ilk kez gerçekleşen Çocuk BNL'ini... E, sanat ve sanatçı ve eğitimcilerden sanat eğitimcilerinden oluşan bir danışma kurulu ve küratör ekibi oluşturdu. Danışma kurulu Sonya Tanrısever, Gazi Selçuk, Leyla Sakpınar, Maria Sezer, Özcan Yurdolan, Gülçin Özdemir Aksoy ve İlmihaye Eğitim Müdürü Yardımcısı Şerafettin Turan'dan oluşuyor. Ve bu danışma kurulunun içerisinden, ee, ...Leyla Sakpınar, Maria Sezer, e, Gazi Selçuklu, ben, küratör grubunu oluşturuyoruz. Ee, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz bu anlamda. İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat BNLi, ...2000 Arpa Kütür Başkenti Ajansı Eğitim Yönetmenliği, ...2000 Okullarda Projesi kapsamında gerçekleşti. Ve e, eğitim yönetmenliği ilk e, başladığı zaman, ekip olarak bizim bir amacımız vardı. Eğitimde, özellikle sanat eğitiminde bir değişiklik, bir farkındalık yaratabilmekti. Ee, ve bu kapsamda da birçok proje gerçekleşti 2010 yılı boyunca. Ee, öğretmenlerle ve öğrencilerle beraber. Biennale bunlardan bir tanesi. Ve e, tabii Biennale'in bir danışma kurulu, bir küratör grubu kuruldu. Ve, e, danışma kurulu toplantılarında bu işin ne olsun, Biennale'in bu yıl ikinin ne olsun Görüşürürken. Dedik ki tema değişim olsun. Çünkü bizim bir amacımız vardı. Ee, ve bu amaca izin eden bir iş. Bir genelde Bunun bir bağlantısı ve bir yolu. O yüzden ko konsepti değişim üzerinden alalım. Değişim teması üzerinden alalım. Ve çocuk ağzından bir söyleme olsun istedik. Ve değişiyorum farkında mısın ortaya çıktı. Gerçekten de bir haykırışı var içerisinde. Ee, bir bağırışı var. hani Çocuk ağzından... Hani hem çocuğun etrafına, çevreye, dünyaya bir seslenişi ve bir sesini o haykırışı ve duyuruşu bütün dünyaya aslında. Ve geldiği zaman izleyiciler bunu çok net işlerde fark edebilecekler aslında. Ee, daha önce de bahsederken, çekimden önce, konsept ve mekanlardan bahsetmiştiniz. İnancık bunlardan bahsedersek? Tabii. Ee, mekanlar, üç mekanda eş zamanlı olarak gerçekleşmesi planlandı. Biri şu an bulunduğumuz Antropo 5 Sanat Limanı, hı hı. bir diğeri Tuzla İdris Güllüce Kültür Merkezi, üçüncüsü de Haydarpaşa görüydü ki hala 25 Kasım'da açılışla beraber başladı etkinlikler. Ama biliyorsunuz Haydarpaşa'da talihsiz bir yangın atlattık. Hepimiz için çok kötüydü. Dolayısıyla oradaki etkinliklerimizi iptal etmek zorunda kaldık. Tabii daha sonra biraz izin süreçleri vesaireler bize engelledi ama e, bu hafta itibariyle, bu hafta sonu itibariyle tekrar, bu sefer sirkeci garında etkinlikler devam etmesi planlanıyor. E, bunun dışında e, biraz etkinliklerin içeriklerinden bahsedeyim isterseniz, e, görsel sanat ağırlıklı çalışmalar ve bu görsel sanat e, çalışmaların içerisinden hani plastik sanatların bütün disiplinlerini görmek mümkün. Özellikle güncel sanat ağırlıklı işler var. Yani video arttan tutun da heykeli, ensel aslında birçok tekniği görebiliyorsunuz geldiğiniz zaman. Tabi sadece görsel sanatlar değil. Ee, aynı zamanda müzik ve beden performansları e, da var bu içeriğin içerisinde. O da zaten Aylarpaşa Garı'nda bir e, sahne kurulmuştu. Ve bu sahnede çocuklar performanslarını sergiliyorlardı. E, edebiyatla ilgili de bir söyleşi programımız var. Etkinliklerde belki daha detaylı bahsederiz. Edebiyatçılar çocuklarla buluştular. Hem çocuk edebiyatından hem de diğer yazarlarımız. Bu şekilde aslında birçok sanat anlamında birçok disiplini içerisine almış bulundu Çocuk Beğeneli. Ee etkinliklerden ve hani atölyelerden bahsetmek diye e, nasıl bir çeşitlilik var neden ee, aslında birçok disipline e, yönelik e, atölye çalışması var e, genel bir atölyemiz var yine plastik sanat disiplinlerinin kullanılarak e, yine uygulandığı hani çocukların gezdikten sonra ciplerinde e, ciplerin dolu olarak aralmasını hedefleyen bir atölye bu e, her gün e, rezervasyonla devam ediyor. Hatta rezervasyon yaptırmak isteyenler için hemen numarayı da verebilirim. 0530 290 3458'den bütün atölyelere katılmak isteyenler rezervasyon yaptırabiliyorlar. Bunun dışında fotoğraf atölyesi var ki birazdan ekibiyle tanışacaksınız ondan daha detaylı bilgi alacaksınız. O yüzden ben direkt geçiyorum fotoğraf atölyesini. Bir kısa film atölyesi var. Çocuklar bu süreçte İstanbul Üniversitesi Yetişim Fakültesi'nden Ülfer pembecioğlu ve ekibiyle çalışacaklar ve kısa film üretecekler konsept üzerinden. Perküsyon atölyesi, işte kukla atölyesi, heykel atölyesi, animasyon atölyesi gibi daha birçok isimlendiremediğim atölye var. Oldukça çok, detaylarına ulaşabilirler internet sitesinden. Bunun dışında dediğim gibi edebiyat söyleşileri var. Edebiyatçılarda 2010'un 40 sent, 40 kitap projesindeki edebiyatçılar çocuklarla buluşuyorlar. Hem bir imza ve bir söyleşi ve buluşma programı gibi düşünün. Bunun dışında öğretmenler yönelik paneller ve söyleşiler var. İşte çocuk ve iletişim konulu bir program var. Onun dışında alternatif eğitim modelleri üzerine Eylem Korkmaz'ın yapmış olduğu bir program var. Bir de önemli bir noktada yer alan Regio Emilia programının Regio Emilia yaklaşımının anlatıldığı bir etkinlik gerçekleşti 9-11 Aralık'ta. Bu da okul öncesi öğretmenlerine yönelik çok çok önemli bir program. Oldukça yoğun katılım vardı. 3 gün boyunca yaklaşık 400-500 yakın öğretmen faydalandı bu seminerden ee, ve çok da mutlu ayrıldılar. İtalya'dan e, iki e, ünlü e, temsilcisi geldi programın ve e, Türkiye'deki okul öncesi öğretmenleriyle bilgilerini paylaştılar. Oldukça önemliydi. E, bunun dışında paralel etkinlik olarak e, e, Konserler gerçekleşti. Yine e, öğret öğrencilerin yapmış olduğu, daha önceden planlanan e, birçok kültür merkezinde, Sultanbey'den tutun da Bağcılar'dan Sancaktepe'ye kadar e, kültür merkezlerinde gerçekleşti bu paralel etkinlikler. Bir de film gösterimleri vardı. E, bunlar yani çocukların çekmiş olduğu belgesel nitelikli filmler. Bunlar da Tuz'la İdis Gülcelik Kültür Merkezi'nde sürekli olarak her gün e, yayınlanıyor gibi yani bolca <gülüyor> etkinliği olan bir biyenerel. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ki. Zaten burada fotoğraf atölyesindeki eğitmenlerle zaten bunu konuşacağız aslında. Hani diğer atölyeler hakkında sizden de bilgi almak adına sormak istedim. Bir sürü atölye sahibiniz. Bu atölyelere katılan gençler bir şekilde geri bildirim yapıp ne kadar memnun kaldıklarını hani. Kendilerine katıldığını size alın. Tabii, tabii. kesinlikle. Hem mainler yani. geliyor, <gülüyor> hem de direkt hani sözlü dönüşler var atölyeler sonrasında. neden da ne bileyim, mesela okulla geliyor diyelim ki atölyeye katılıyor. Sonrasında hani annesini zorluyor ve hafta sonu ben yine tekrar gitmek istiyorum diyebiliyor. Daha bunun gibi birçok dönüş alıyoruz açıkçası. Oldukça da olumlu şeyler geliyor. Zaten hani ben hep bunu söylüyorum. Bu işin olması çok önemliydi sanat eğitimi adından. Sanat eğitiminin ne kadar önemli olduğunu çocuklar için ve ilerinin yetişkinleri için ne kadar önemli olduğunu vurgulamak açısından bu işin gerçekleşmesi bir hayaldi ve çok çok önemliydi gerçekten. Bir hayal gerçekleşti ve muhakkak herkesin hem yetişkinlerin hem de çocukların gelip burada bu keyifli anı yaşamlarını kesinlikle bekliyoruz. Peki BNL'e bireysel katılımlar olduğu gibi sanırım okullardan gelen toplu katılımlar da var Tabii. gruplar halinde. Siz mi irtibata geçtiniz yoksa e, okullar mı sizinle irtibata geçiyor? İşte bugün gelmek istiyoruz uygun budurluklarından. Genel e, bu işleri üreten çocuklar Hı -hı. Hani, nasıl iletişim kuruldu okullarla? E, 2010 okullarda projesi e, dolayısıyla zaten bizim İlmi İleti Müdürü ile bir ortaklığımız var. Hı -hı. Ve bu ortaklık kapsamında... E, üzerinden biz öğretmenlere ulaştık yani çocuklara öğretmenler yoluyla ulaştık ve onlara bu böyle bir şeyin gerçekleşeceğini öncesinde anlattık. İşte koşulları bildirdik. Ayrıca işte ilçeden ilden yazılar gitti. Resmi yazılar, süreçle ilgili bilgilendirmeler gitti. Sonrasında öğretmenler bize e, bildirilen adreslere formlarını ilettiler. Onun sonrasında işte teslim süreçleri gibi şeyler, hı hı. Yani sonuçta bir, bir yolla iletişime geçmiş oldular. Tabii bunun dışında hani okuldan gelen öğretmenler koordinatörlüğünde yapılan çalışmalar dışında e, bir de sanatçı çocuk çalışma bölümü vardı. 12 tane sanatçının çalışması var çocuklarla birlikte öğrettiği. Atölyelerinde çocuklarla öncesinde konsept üzerinden çalıştılar. Ve e, burada şu an işleri sergileniyor, onları da görmek mümkün. Bir de e, İstanbul'daki çocukların yapmış olduğu çalışmalar yoğunluklu ama e, Anadolu'dan da TeG yani Türk Eğitim Günleri Vakfı bağlantısıyla e, Anadolu'dan gelen çocuk e, işler de var. E, bir de Çanakkale'deki Esmanlı bir biyener yapılmış çocuklarla ilgili bir çalışma yapılmış, onun işi de şu anda burada sergileniyor. Dolayısıyla Anadolu'dan da işler var. Ama tabii geleceğe yönelik e, yani e, bundan sonrasından biraz bahsedebiliriz. İlk ki 2010'da gerçekleşti biliyorsunuz BNL Tanem olarak da 2 yılda bir e, demek olduğu için 2012'de tekrar gerçekleşecek. E, 23 Nisan 19 Mayıs tarih aralığında yani gençlere ve çocuklara yönelik olduğu için Nisan sonu Mayıs başı gibi gerçekleşmesi planlanıyor 2012 yılında ve tabii ki hem belki ulusal uluslararası boyutu da hedefleniyor. Ben aslında bir şey sormak istiyorum ama değişiyorum, farkında mısın diye hani ilk başta da bahsettiğiniz belki birazcık sistem dolu, belki de bir şeyleri çağrıştırmaya çalışan bir e, sloganımız var Biyaneli'nin kapsamında. Peki bu slogan çocukların ağzından yazılmışken çocukların düşüncesi alındı mı bu slogan yapıyorken? Kesinlikle tabii ki yani e, hatta e, okullara e, ön çalışmalar yapıldı, birkaç <gülüyor> pilot okulda. Onlardan e, farklı yaş gruplarından hem ses kayıtları hem video kayıtları, onların yazı, dökümanlar vesaire alındı ve onun üzerine çıktı zaten. Çocukların <gülüyor> ağzından öyle, çıktı. evet öyle oldu. Aslında belki en hani, büyük sorunlarımızdan biri sürekli çocuk haklarından bahsediliyor ama çocukların ağzından çıkacak söz de çocuk haklarından sürekli büyükler bahsediyor. Ama evet. halde çocuk hakları çocukların hakkı. Kesinlikle. de <gülüyor> 3 Aralık'ta buraya gelmiştik, ekipten birkaç yapımcı arkadaşla beraber. Deniz ile onların arasındaydık zaten. Beraber gezdik bir yerineydim. Ee, aslında benim hatırladığım çok fazla şey var. Ee, Esra Hanım'ın da bahsettiği sergiyi gezmiştik ve ardından e, fotoğraf atölyesine katıldık. E, benim gördüğüm mesela geri dönüşüm malzemelerinden oluşturulmuş e, heykeller e, ve e, sevmeklerimi bir araya getirdim, ee, bir fotoğraf e, karesi gibi bir şey yaratılmış e, halleri vardı. Biraz ondan bahsetmek ister misin Deniz? Hani, Neler gördüğüm üzerinden, şu şey çok hoşuma gitmişti, fotoğraf atölyesi yaparken e, eğer gelmek isteyenler de olursa zaten direkt ilgilerin çıkecektir. Girişte duvarın üstünde kitap okuyan tutturuncu bir adam var. Benim <gülüyor> en e beğendiğim, <gülüyor> Oydu ve Tepe. hani tepede duran hani çalışma yaptığımız alan, alan, alandan bakıldığı zaman gerçekten turuncu elbise giymiş ve aşağıya düşecek gibi duran bir adam gözüküyor <gülüyor> Hani ilk girişte ilginizi çekmediyse öbür taraftan aman Allah'ım adam diye diyebiliyorsunuz içinizden. Ee, onun dışında gerçek elbiseler vardı fakat dondurulmuştu. Çok sert bir hale gelmişti. Nasıl yapıldığını hiçbir fikrim yok ama gerçekten çok hoş duruyorlardı. Bu da çok güzeldi. Bir de... E bir duvar ve altında kartonlardan oluşturulmuş bir desen vardı. öncesi ve sonrası gibilerinden bir tarafta yeşil alanlar baktığınız zaman sol taraftan baktığınızda sağ taraftan baktığınızda ise onu yerine kocaman kocaman binalar almıştı. Hani değişimin bambaşka yüzleri ki aslında biyanelin de en büyük hani şeylerinden biri konularından biri değişim değişim temel ev değişim değişim ve hani çok güzel yansıtılmıştı. Tam burada, ben de fotoğraf atölyesine katılmışken size dönelim. Demin sizinle tanışamadık aslında. Evet, e, Sizi de e, tanıyalım. <gülüyor> e, ben Alper Baler. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi. Temel Sanat ve Bilimler mezunuyum. E, hayatım boyunca sürekli sanat çalışmalarının içinde <gülüyor> oldum. E, şu dönemde de bu çalışmaya açılış gününden itibaren katılmış bulunuyorum. Hmm. Gruba bir şekilde hmm. Özcan Yurdalan aracılığıyla dahil edildim. Arkadaşlarla tanıştım hmm. ve son derece de memnunum. Peki Ömer Bey, sizinle başlayalım. Hmm. Fotoğraf Atölyesi Fikri nasıl ortaya çıktı? ve Çalışmalarınızdan kısaca bahsedersek hani ne yapıyorsunuz gelen insanlar nedir? Hmm. BNL kapsamında düzenlenen hmm. atölyelerden biriydi zaten. Bu kapsamda ee, bir yanına katılan sanatçımız e, Şiir Bilge'nin bir kostüm projesi vardı. Bu projeyi e, fotoğraf otobüsüne dahil hı hı. ettik ve bu e, atölyede e, gelen öğrenciler e, bu kostümleri giyerek fotoğraf çekiliyorlar. E, bunun işin içine de daha farklı disiplinleri katmak istedik. E, bunun, bunun için işte drama, ...resim, edebiyat ve felsefe gibi çok disiplinli bir ortam oluşturmaya çalıştık. Gelen öğrenciler, çocuklar ve gençler atölyeye geldiklerinde önce... ...bu kostüm projesinin videosunu izliyorlar ve daha sonra bizim oluşturduğumuz drama etkinliklerin kartlarını alıyorlar. Her drama kartında bir mekan ve buna bağlı olarak kişiler var. Bu kişilerin çeşitli rollere Bu Bunları kendileri belirliyor ve kendi aralarında bunları paylaşıyorlar. Daha sonrasında fotoğraf çekimi bittikten sonra kostümle önce kendi geldikleri kostümle kostümle haline çekiliyor. Yani üniformalı veya kendi kıyafetleriyle. Daha sonra giydikleri kostümlerin fotoğrafları çekiliyor. Sonrasında bu e, bahsettiğimiz drama etkinliğini sergiliyorlar sırayla. Gruplar halinde. E, yine o sırada bu e, Biennial'in ana teması olan değişim konusunun e, bu oyunlarında irdeliyorlar. E, bunu yaparken dediğim gibi resim, edebiyat, felsefe, bütün bunları bir arada kullanarak yapıyorlar. Kısa bir süre içinde bunları yaptıkları için yaratıcılıkları daha çok ortaya çıkıyor. Ve bütün bunları bir arada sergileme ve üretme fırsatı buluyorlar. Asla değerlendirme kısmı çok önemli. Değerlendirme kısmında, Çocuklardan nasıl e, tepkiler aldınız ve hani onlara neler kattı, bu konu neler düşünüyorsunuz diye sorsam. Ee, değişimle ilgili olarak e, atölyede yaptıkları çalışmalar sonucunda e, zaten verilen e, drama kartlarında ve oynadıkları drama etkinliğinde e, değişimi irdeliyorlar. Bunu kendi içlerinde bir şekilde e, oyun sırasında hissediyorlar ve bunu ifade ediyorlar. E, oyun sonrasında yine bunun değerlendirilmesi oluyor. E, oyunda ne sergiledikleri, neden değişimi e, irdelildikleri, e, ne ile kıyasladıkları bunlar çok önemli. E, bunları kendi ifadeleriyle dile getiriyorlar. Daha sonrasında yine e, oyunun dışında hayatlarında değişim onlar için ne ifade ediyor, e, yaşamlarında bunu nasıl görüyorlar, ...kendileri nasıl e, karşılıyorlar ve ifade ediyorlar, bunları konuşuyoruz. E, Tabii böyle bir BNR e, onlar için çok büyük bir fırsat. Bunu e, elde etmiş olmaları ve e, bunları sunmaları onlar için çok sevindirici ve heyecan verici. Sanırım çocuklarla, siz Alper Bey daha önceki konuşmamızda da... çok şey olduğunu söylediniz, uzak bir çalışma, çocuklarla bu kadar birebir çalışma nasıl için çok yeni bir çalışma olduğunu söylediniz. Evet. Ama sergi gezdirme zaman aslında çocukların da hani sanatçılara taş çıkartan eserlerini gördük. Öyle değil mi? Çok, çok güzel mükemmel, şeyler var. Çok evet, mükemmel sonuçlar var. Eğer dinleyicilerimiz var. de gelip gezerse benimle aynı fikirde olacaktır. Mutlaka ve herkesin... Sizler için yeni bir şeyler oldu mu bir yerlerde? Sonuçta çocuklarla çalıştınız ve yeni düşünceler gördüğünüz mü? Ya da en çok şaşırdığınız şey neydi belki de? Yani ben kendi e, sanat eğitimi hayatımda gördüğüm, e, yaptığım stajlarda veya e, verdiğim eğitimlerde bu ortam onlar için son derece özgür bir ortam. Yani okulun dışında daha rahat hareket edebilecekleri, e, kendilerini daha rahat ifade edebilecekleri bir ortam. Bunu e, böyle bir ortam buldukları için e, daha Kendilerini daha özgür hissediyorlar ve o özgürlükleri bu yaratıcılıklarına yansıyor. Yani tabii ki böyle bir ortamda bulunmuş olmaları çok onları mutlu ediyor. Şimdi ben devam Yok. edebilirim. Burada en önemli BNL'in kapsamındaki bütün ürünler, hatta bizim atölyelerin çalışmaları, öğretmenleri tarafından veya büyükleri tarafından hiç müdahale edilmemiş, neredeyse hiç müdahale edilmemiş ürünlerin sergilendiği bir alan olarak çocukların kendi, yani ön yargısız olarak kendi halleriyle ortaya koydukları eserlerden oluşuyor. En büyük özelliği bu. Ve beni en çok coşturan ve bu çalışmanın içine kendimi bir nebze balıklama, atlama neden olan tarafı bu. Çalışmalarda Özellikle bizim atölyenin çalışmalarında çocukların da demeyelim artık her zaman için gençler olarak arkadaşlar olarak biz bahsediyoruz. Onların tamamen özgür düşüncelerini geliştirici özgün düşüncelerden sonra da özgün sunumlarını cesaretle ortaya koyucu bir rahatlık içinde bir takım uygulamalar yapıyoruz. Mesela biz konuşurken onlarla eğer yerde minderler üstünde oturuyorsak biz de oturuyoruz, onlar ayakta duruyorsak biz de ayakta duruyoruz. Yani bizi bildikleri ezberledikleri tabular dahilindeki anne baba öğretmen gibi algılamalarına engel olacak her türlü aktiviteyi yapmaya çalışıyoruz, öyle sunuyoruz ortamı. Dolayısıyla büyük bir rahatlık içinde oluyorlar ve kendilerini ifade etmenin cesaretinin onlar üzerinde ne kadar etkin olduğunu görme şansına sahip olduk. Bütün çalışma arkadaşlarımız hep beraber bundan çok etkilendik. Ve bize her geçen gün bir sonraki çalışma nasıl olur diye müthiş bir heyecan vermeye başladı. Kaldı ki bu çalışma BNL sonundan itibaren tekrar yenilenecek. Bu BNL dahilinde yapılan atölye çalışmalarının verileri birbirine diğer okullara çapraz olarak toplanıp bir döküman olarak verilecek onların yorumlarının geriye dönüşünden sonra belki ortak başka çalışmalara doğru zeminler arama durumundayız. Herhalde bunlarda başarılı olacağız. Yeter ki çocuklar bundan sonra, gençler, bundan sonra bizim dahi hayal edemeyeceğimiz özgürlükte yeni şeyler üretmeye, yeni değişimi takip etmeyi kendilerini mecbur hissetsinler. Belki böyle bir mecburiyet biraz dikte etmiş gibi bir beklenti olabilir ama sonuçta bizim için çok olmazsa olmaz, insanlığın gelişme adına dahi olmazsa olmaz bir kavram. Bunu onlara yerleştirmeye çalışıyoruz. Peki, öğrencilerle birlikte aslında büyükler de geliyor. Evet. Belirleri olabilir, öğretmenleri olabilir. Evet. Ee, Muhakkak ki bence büyük oranda iyi şekilde geri dönüşler alıyorsunuzdur evet. büyüklerden. Kesinlikle. Hem i̇yilerden hem de eğer varsa ya hani değişimi anlatıyorsunuz da o çocuklara ne oluyor bileyen olgunluk açısından. Hiçbir şekilde buna kesinlikle inanmanızı isterim. Ee, ne öğretmenler, ne etkinliğe katılanlar, ne binenli dolaşanlar en ufak bir olumsuz tavırla bizi karşı karşıya bırakmadılar aksine kendilerini gitgide daha heyecanlandıracak ve BNL'deki tüm çalışmalarda, atölyedeki çalışmaları görenler ya tanıdıklarına telefon açarak daha sergiyi başlangıçtan itibaren dolaşırken bütün tanıdıklarını sergiye çağırıyorlar, BNL'e çağırıyorlar. Bizim çalışmalarımızda da tekrar bunun devamı olacak mı diye bize ısrarla sorular soruyorlar. Biz de her zaman için kapıların açık olduğunu söylüyoruz. Kısa bir süremiz var ama sizinle konuşacak çok fazla şeyimiz var. Belki başka bir programda daha bir araya geliriz. İnşallah. Ama belki son olarak ne zamana kadar devam edecek İnşallah. ve hani son sözleriniz, hem çocuk hakları, hem biyoner, hem de seyircilerimize söylemek istediğiniz şeyler neler? Hı hı. Ee, bir kere yetişkinlere benim hı hı. ayrıca bir duyurum var. Ee, çocukları biraz daha hı hı. anlamak ve onların o haykırışlarını görmek hı hı. adına buraya gelmeleri ve e, o değişim yaşamaları çok önemli hı hı. diyorum. En başta çocuklarla beraber onlara davet ediyorum. 25 Aralık'ta kapanacak. En son 25 Aralık Cumartesi günü izlenebilir Viyana. Dediğim gibi iki sene sonra tekrar gerçekleşecek. Bu önemli. Herkesi davet ediyoruz ve bekliyoruz. Fotoğraf atölyemiz fotoğraf sanatçımız Özcan Yurdalı'nın liderliğinde. Cenk Ötkünç Dinleyen Özge'nin Anadolu Lisesi Hı hı. öğretmeni, ee, onun desteği ve Alper Baler'in desteğiyle hı hı. E, devam ediyor ve, ve ben e, fotoğrafçısının <gülüyor> sorumlusu Ömer Kaptan olup e, herkesi bekliyoruz bir bütün çocukları, gençleri ve özellikle büyükleri hı hı. gençlerin, hı hı. çocukların yaptığı işleri gelip görmeleri için. Alper Bey, siz ne dersiniz en son olarak? Ee, bizim büyük yaşın daha hı hı. geçkin olan veya önayak olanların hiç adını anmak belki de gerekmiyor. Ben Dil Hayat Özge'nin Lisesi Cenk Ötgünç'ün öğrencilerini toptan kutluyorum. Çünkü son derece çalışmaya son derece sadık bir şekilde bütün verilen randevullara sonuna kadar riayet ederek büyük bir çalışma azmiyle ve istekle geldiler bizlere çok ciddi olarak yardımcı oldular. Hepsine çok çok teşekkür ediyoruz. Bütün ekip adına. Biz Söz Küçük programında sonuna geldik. Konuklarımıza çok teşekkür, çok ederiz. teşekkür, ederiz. Umarım teşekkür ediyoruz. Umarım bir başka programla tekrar sizleri konuk etme şerefine ulaşırız biz de. Görüşmek üzere. Bir dahaki hafta Bir Başka Söz Güç'ün programına daha görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.